Avun-u kaleme alma sebepleri şöylece özetlenebilir. Ebu Davud'un süreninde geçen hadislerin herhangi bir tercih yapılmadan ve mezhep delillerini zikretmeden manalarını anlamaya imkan vermek çok zaruri olan yerlerde gerektiği kata bulunmak. Burada dikkatinizi çeken nokta şurasıdır. Herhangi bir mezhep tercihi yapılmadan doğrudan hadislerin anlamı üzerinde yorum yapılması ile alakalıdır. Hadislerin tercih ve tahkiki mezhep delilleri, metin ve senetlerde söz konusu olacak illetler ve diğer bilgiler çok daha geniş bir hacme sahip olan yine Ebu Tayyip'in Kalim aldığı Gayet-ül adlı şerri bırakılmıştır. Anılan maksat ve çerçevede kaleme alınmış olan Avril Mabud, memzus şerhlerden olup, sünnenin metni hareketi olarak sayfa başından ayrıca verilmiştir. Bablar ve hadisler de sıradan rakamlanmıştır. Buna göre sünnen Ebu Davud'da 5252 hadis bulunduğu görülmektedir. Avnül Mabud, sünnenin ifadelerinin hali ve maksatlarının keşfi için yeterli olup başka şehirlerde okuyucuya müstahane kılacak zenginliktedir. Avnül Mabud, Abdurrahman Muhammed Osman'ın tahkiki ve İpni Kayıber Cevziye'nin ile birlikte 13 cilt halinde basılmış bulunmaktadır. Evet sevgili öğrenciler, şimdi Avnül Mabud'dan e, bazı bölümler okuyalım. Daha sonra da devam edeceğiz inşallah. Şimdi karşımıza gördüğümüz metin, Avnül Mabud'un, e, şudan başlayalım isterseniz, Abdurrahman Muhammed Osman tarafından yapılan tahkikidir. Ve e, bu metinde, Özellikle İbn-i El-Cevziye'nin şerhi de bulunmaktadır. Şimdi burada şu kısım ana metin oluyor. Başlangıçtaki bu kısım ana metin. Bu kısım ise İbn-i Kayyım, İbn Kayyım El-Cevziye'nin şerhi. Bu da Ma'bud'un Mavud'un şey olmuş oluyor. Yani azim yapmış olduğu şerh. Şimdi e, konumuz kitab-ı alakalı bir konuyu tercih ettik. Burada e, burada bab kimberin başlığı yılanlatı, adından bab başlığı yılanlatı ve daha sonra hadis yani şu çizgiden itibaren yukarısında zikredilmektedir. Daha sonra da burada e, hadis metnini geçen ifadeler e, parça olarak yani tamamen değil de e, parça olarak e, e, kaydedilmiştir. Burada ise İbn Kayyum el-Cevziye'nin şerhi e, burada kısmen zikredilmiştir. Evet, evvelü kitabil edep Bab-ı fil ve ahlaqi tabi ve husnül hulgı ve husnül hediye şeklinde bazı insalarda da bu şekilde geçmektedir. Dolayısıyla köşeler parantez içerisinde bu şekilde kaydedilmiştir. Bab-ı ve ahlakın nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'in yumuşaklığı ve ahlakı hakkındaki bab. Birincisi bu. Yani Kitab-ül Edeb'in, Edep bölümünün birinci babı Hz. Peygamber'in yumuşak e, davranması e, ve yumuşak sözlülüğü ile e, ahlakına dair konuya tahsis edilmiştir. Geçen hafta gedersen hatırlayacaksınız. Zaten bu e, bunun birinci kısmında da Malum çocuk 10 yaşına geldiği zaman namaz kılmazsa dövünüz şeklinde geçen hadisle alakalı geçen haftanın sonunda kısmında da oraya olsa belli bir yere işaretle bulunmuştuk. Şimdi bu konuyla alakalı rivayet ve bunun bağlantılı olduğu diğer rivayetleri okumaya çalışalım. Hattesan Mahnet bin şu eş-Şu'ayri, Hattesan Amr bin Yunus, Ahberena İkrime yani İbn-i Ammar Hattesen İshak Yani i̇bn Abdullah bin Ebi Talha Kale Enes Kanna sallallahu aleyhi ve sellem Min ahsenin nasi kulugan Fe erseleni yevmen lihacetin Fe kultu wallahi la ezhebu Fe fi nefsi En ezhebe lima emarani bihi Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem Kale fe kareştu hatta Emurra Bahmi oynuyorlar. Hizas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabuz bir kafayenin min ağına, fana zatı ilahi ve o da gülüyor. Fakat, "Ya Yunus, isep, haysu emretik." Fakat, "Nâm, ana isep, ya Rasulullah." "Sallâh" Allah, "Lâqad xademtu saba senine, abtaz senine, ma alimtu." ma alimtu." ولا لشيء انترك ve keza. Evet Enes radıyallahu anh'tan gelen bu rivayete baktığımız zaman Hazreti Enes'in e, nakletmiş olduğu başından geçen bir hadiseyi örnek olarak gösteriyor. Tabi cümlenin başında da e, şu ifadeyi kullanıyor. Kale Enes. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min ahsenin ahsen en nas khulugan. diye devam ediyor. Burada Hüküm cümlesinde yani Hazreti Enes e, Hazreti Peygamber'in Hazreti Peygamber'in insanların ahlak yönünden en güzel olduğuna dair bir hüküm cümlesini burada zikrediyor. Yani Hazreti Peygamber ahlak yönünden insanların en güzeliydi. Şimdi ve devamında da başından geçen bir olay anlatıyor. Ferserini yeğmen ve hacetin bir gün beni bir ihtiyaç için göndermiştim. Fakültü dedim. Şimdi bu arada vallahi la ezhadu. Efî nefsi en ensabe limâ emernî bihi Nebiyyullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii Hazreti Peygamber bunu bir hacet, bunu bir ihtiyaç için e, bunu bir yere gönderince kendi kendisine demiş ki Allah'a yemin olsun ki e, Hazreti Peygamber'in beni gönderdiği, bana, bana emretmiş şeyi yapmak için gitmeyeceğim diye kendi kendisine aynı zamanda bunu söylemiş. Yani Enes radıyallahu anh Hazreti Peygamber kendisini bir yere göndermek istediği zaman bir yere gönderiyor ama Enes kendi içinden Resulullah Ekrem'in kendisini e, yapması için gönderdiği yere gitmeyeceğini e, kendi kendisine söylemiş olduğunu belirtiyor. Galeve devamında şöyle diyor. Fekharaş diyor. Hatta emurra ala sıbyanin. Ve çıktım. Hazreti Peygamber'in yanına çıktım. Ve ve sokakta oynamakta olan sokakta oynamakta olan buradaki vav vav haliye. Yani onların oyun e, halinde oynadıklarını görüyor. E, çocukların e, sokakta e, oynadıklarını burada belirtmek suretiyle o oynamakta olan çocukların yanına uğradım. Tabi aradan belli bir süre geçtikten sonra Feyze Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam o sırada işte belli bir süre geçtikten sonra Hazreti Peygamber "Kabezum bi kafaya arkamdan arkamdan kafamdan e, tuttu. Fe ve Ve dönüp ona baktım ki e, o da gülüyordu. Tekale Hazreti Peygamber şöyle dedi ya Üneyiz ey Enes'cik İseb Haysu Emertük sana söylediğim şeyi yapman için git. Fakkultü bende tamam evet Enes'e bu ya Resulallah, tamam gidiyorum ya Resulallah dedim diyerek bu olayı naklediyor. Hale Enes daha sonra Enes şu sözü söylüyor. Vallahi laqad khademtuhu 7 senine ev Nebi sallallahu aleyhi ve selleme 7 e, ya da 9 sene 7 ya da 9 sene hizmette bulun. Tabii buradaki 7 ya da 9 sene ifadesinin şekki Enes'in kendisinden değil, ravinin. Ravi nasıl duymuşsa e, şek ifadesi raviye aittir. Ravi derken yani sahabî ravi değil zaten sahabî ravi bizzat kendisi. Dolayısıyla bir riayete göre yedi, yani bir duyuma göre yedi, bir duyuma göre de dokuz. Biz kavatasla bilindiği haliyle dokuz sene diyelim. Dokuz sene Hazreti Peygamber'e hizmette bulundum. Ma alimtü, bilmiyorum. Haleli şeyin dediği bir şey için, sanatı yaptığım bir şey için lime faalite keza ve keza niçin bunu böyle yaptın? Haleli şeyin, teraktü terk ettiğim bir şey için de ellâ keza ve keza. Niçin bunu böyle böyle yapmadın? Yani terk ettin anlamında bana bir şey dediğini bilmiyorum. Demek suretiyle burada geçen başına geçen bir hadiseyi eee suretiyle Hazreti Peygamberin ahlak yönünden tabii burada yumuşaklık bizim ifadesi aslında baktığımız zaman yumuşaklık yönünden ve ahlak yönünden Hazreti Peygamberin insanların en güzeli, en iyisi olduğunu vurgulamak için bu örneği buraya getirmiş oluyor. Şimdi buradan hareket edecek olası tabi devamında diğer başka rivayetler de var. Oraya geçmeden önce e, burada bakalım e, Azim-i nasıl bir şerh yapmış? Yani şerhin usulü nedir? Usulü nedir? Bir de ona bakalım. Şimdi öncelikle burada Kitab-ı geçtiği için, e, yani daha doğrusu bölümün adı edeb olduğu için edep kavramıyla alakalı kısa, kısa bir değerlendirme yapıyor ee, azim abadi el-edep istiyamalu ma yuhmedu kavlen ve fiyelen yani edep ifadesi e, gerek sözlü, gerekse fiili açıdan övülen bir şey için kullanılır başka ne için kullanılır? tabi burada gıyle ifadesi var gıyle el aksru bi mekârimil ahlak. Dolayısıyla burada da Mekârimi lahlayım. Ahlakın en üst noktası, Kemal noktasıyla alınmıştır. Bakı ile el muqofu mal mustahsınat ya da güzel olan şeylerle beraber e, vakıf olması ile alakalı olarak kaydedilmiştir. Yani bu anlam için kullanılmıştır. Bakı ile bu min minfaq ve rıfk bimandunek. Bu da ya da tazim için, ne için? Senden üstte bulunan insanlara e, tazim ve senden daha alt kademede olan, aşağı dereceli olan insanlara karşı da rüfka, yani yumuşaklıkla muamelede bulunma anlamında e, ifade edilmiş. Yani edep kavramı, edep kavramı bu şekilde ifade edilmiş. Demek ki edep ifadesi, ma'iyuhiyye kavli ve fiilen yani kavli ya da kavli ve fiili olarak övülen bir şey için kullanılmaktadır. Yani bunun için istim, bunun için istimal edilmiştir. Ya da vakiyle Allah ahlak, ya da mukarremul ahlakın en edep, yani en üst noktası için e, alınan bir, ya da kullanılan bir kavramdır. Ya da güzel şeylerle beraber, güzel şeylerin yanında e, bulundurulur el bukur, mal muhses ya da taazimin minfakik yani senden üst makamda bulunan insanlara karşı tazim göstermek ya da varifk bimen ya da senden alt kademede olan insanlara karşı da yapmak yumuşaklıkla muamelede yumuşaklıkla davranmak şeklinde kullanılmıştır. Ya da bir başka kullanım tarzı da vakı ile innahum ya da ma'tebek kelimesinden alınmıştır. Yani edepli olandan alınan şey demektir. Ki vehi et davetü ile taami demek ki mektebe kavramı neymiş? daveti ile taami yani yemeğe davet etmek anlamında kullanılmış ki -e bundan dolayı isimlendirilmiş. E edep kelimesi yani buradaki anlamı yani en son anlamı öyle söyleyeyim. Yani çok nadir kullanılan anlamı e davete yani yemeğe davet etmek anlamında kullanılmış bu da yemeho yud çünkü buna davet edildiği için yani yemeğe davet edildiğinden dolayı e, bu kavram e, kullanılmış edep kelimesi dolayısıyla burada e, lugavi yönü yani sözler açı, açıdan e, bu kelime e, ana hatlarıyla e, ifade edilmiş oluyor tabi burada evvel kitabı edep derken önce kitap e, bölüm deki bölümün ismi burada zikredilmiş ee, ve bunun tahlili yapılıyor. Şimdi bab başlığına geldiğimiz zaman babun fil helmi ve ahlakın nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in ahlakı, yani yumuşaklığı ve ahlakına dair. Şimdi burada gördüğünüz gibi metnin tamamında geçen ifadeleri şerh edilmiyor işte. Bazı akla gelebilecek olan yani muhtemel tabi bu biraz da müellifin e, takdirine kalmış olan bir şey. Burada açıklaması gereken bir takım ifade ya da beyanları e, burada gerektiği gördüğü şeklinde parantez içerisinde burada görüldüğü gibi parantez içerisinde kaydediyor. Evet, e, metinde geçen فَقُولْتُ Vallahi لَا Şimdi Hazreti Peygamber kendisine e, bir şey ihtiyacı gidermez için, daha doğrusu bir ihtiyacı yerine getirmek için emretmişti ya, ondan sonra Enes'in kendi kendisine söylemiş olduğu Allah hilal sabu, Allah yemin olsun ki gitmeyeceğim ifadesi konusunda e, şu tür açıklamalarda bulunuyor Azim Abadî. Hale fi fetilme dud, bu e, fetilme dud ismin eserde şöyle bir ifade var. Tabi nasıl insanın aklına şöyle bir soru gelir, nasıl olur da bir sahabi yani ki o çocuk yaştadır hale ya da tabi yaşını şu an itibare bilemiyoruz. Yani hangi yaşlarda bu olayın gerçekleştiğini? ama büyük bir ihtimalle daha henüz on yaşlarının başındadır. En azından öyle tahmin edelim. Ee, Tabi sadece bu rivayete göre söylüyoruz. Nasıl olur da yani buna rağmen Hazreti Peygamber'in git dediği halde, yap dediği halde, kendi kendisini özellikle yemin ederek gitmeyeceğini ve bu şekilde ifade etmiş oluyor diye insanın biraz garibine gitmiş olabilir. Dolayısıyla aklı girebilecek olan muhtemel yani bir takım sorularda. E, etraf etmek için ortadan kaldırmak için de e, şarih e, şu ifadeleri yani kendisinden önceki yazılmış olan şehreldeki ifadeleri buraya kaydediyor zahiruhu yani bu ifadenin zahiri nedir? En enesen kâlelehu enes, sallallahu aleyhi ve sellem amelehu e, ki burada şu ifade geçiyor kâlelehu sallallahu aleyhi ve sellem yani bunu Hazreti Peygamber de söylediğinde hemen Rusya hadis yani şimdi burada hadis şarihleri bunu hamlettiler ve Aleyhi en nehu keyfe nasıl olur da şu şekilde itiraz edildi yani Yüritü Aleyhi derken burada şu soruyu soruyorlar. اَنَّهُ كَيْفَ حَالَفَ اَنَز اَمْرَنْ نَبِيَ sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in emni nasıl olur da muhalefet eder ve حَالَفَ بِاللّٰهِ كَازِبًا Üstelik de nasıl olur da Allah adına yemin eder ki yalan söyleyerek yalancı olarak nasıl olur da bu şekilde söyler diye şarihler şimdi bu ifade üzerine yoğunlaşmışlar ve keyfe amele oldu sallallahu aleyhi ve sellem ale zihabe badel hülfi. Nasıl orada Hazreti Peygamber yemin ettikten sonra yani ettikten sonra e, onun gönderilmesini yani bunu bu şekilde Hazreti Peygamber müzaade eder. Şeklinde bir itirazda bulmuşlar. Yani er insan aklına böyle bir soru gelirse buna nasıl cevap verilebilir diye. ve icabeti bazı şuru bazı şehirlerde şöyle cevap verilmiş, an bazı hazil iradat bir cevabın yani buna karşılık olarak bazı şehirlerde an bazı hazil iradat yani şu cevaplar vermiş bir cevabın yaslahu öyle bir cevap ki yaslahu cevaben anil kullu yani bunu geneline cevap verebilecek bir bütün bir cevap ıı, karşılık bir cevap vermişler. Yani tek bir cevapla akla gelebilecek olan bütün soruları kapsayacak bir cevap vermişler. Fakale inna hazel qaul. Yani bu söz Allahilah eshabu ifadesi sadara an enesin. Bu anes radıyallahu anten sadır olmuştur. Enes'ten çıkmıştır bu söz. Nasıl Yani küçücük henüz daha çocuk iken ki vehak ayrım yani mükellef olmayan bir çocukluk halindeyken bu durum ortaya çıkmıştır. Demek suretiyle bütün sorulara cevap teşkil edebilecek, cevap teşkil edebilecek bir cevapla buna karşılık vermişlerdir diyor. Yani dolayısıyla nasıl orada hem yalan yere yemin etmektedir, yalan yere Allah adına yalan yere yemin etmektedir hem de Hazreti Peygambere karşı bir muhalefet sergilemektedir. Yani işte nasıl oldu Hazreti Peygamber bu bu konuma bu duruma e, şey yapar? E, nasıl müsaade eder? Tarzındaki sollara eee yani bazı şehirlerde e, bu soruların tamamına cevap teşkil edebilecek bir soruyla karşılık vermişlerdir ki o cevap da şudur. Henüz bu e, bu söylerken Enes Mükellef canlı olmayan, biz mükellef olmayan çocukluk halindeyken söylemiş olur bir sözdür diyerek konuyu kapatmışlardır. Şimdi hatırlarsanız geçenki dersimizde, yani bu, yani bu dersin, bu ünitenin birinci kısmında geçtiği şekliyle enes adillallah'a ilgili olarak da bazı bilgilerini nakletmiştik. Ee, i̇şte bu da. Bu emirlerden bir tanesi yani bir hacetin yerine yani bir ihtiyacı gidermek için Hazreti Peygamber'e vermiş olduğu emir yerine getirmediği kasten getirmediği halde Hazreti Peygamber ona karşı e, davranışı ve da muamelesini güzel bir örnek teşkil etmiş oluyor. Evet. Fekharaştu ma hatta emra hatta özür dilerim. hatta emurru ala Şimdi burada e, işte Çocukların yanına uğradığını söylüyor. Ey feharaştu eshebu ile en merertu alasibiyani ve caib isigatil mudariye. İstihzara mitilkel haleti. Şimdi burada yine tabi e, lügavi anlamda takım açıklamalar, e, nahi noktasından açıklamalara girmiş. Şimdi çıktım derken feharaştu çıktım hatta emurra uğradım alasibiyani. Çocukların yanına uğradım. Ey fakrashtu yani çıktım diyor ama niçin eshebu ilah en merotu alasib yani yani çocuklarım yanına uğramak için uğramak için çıktım. Tabi burada Vajah be siqatul mudaari yani muda muzarin siqasira geldiğini belirtiyor istihzare nitikel haleti yani bu durumu bu durumu belirtmek amacıyla Muzariz sigasıyla e, zikredilmiştir demektedir. Yani vahum yelabune fisuğu. Bunlar e, yani çocuklar e, solata oynuyorlardı. Halim min sibyan. Burada da neyin halinden bahsediyor? Çocukların şu ala sibyanı vardı ya. O sibyanın yani çocukların halini belirtmek için ki orada vav, vah vah haliyedir. Vem yelabune fisuğu. Yani sokakta oynamakta olan çocukların yanına uğradım. Feyza burada tam Feyza derken bir birden birdenbire aniden işte, burada müfaciyeti bir yani birdenbire kısa bir süreni ifade eder. E, bu anlama gelini yönetiyor. Yani uzun biz çok uzun bir zaman alalım değil, belli bir zaman. Yani, kısa bir zaman olduğunu ifade eder. Kav buradaki kabız kelimesinin karşılığı ey ahizun. Almak Akize bir tutmak anlamı. Akize almak. Akize bir olduğu zaman da tutmak anlamına geliyor. Ahizun bi kafaye. kafamı, kafamı tuttu. Rifeti yayıl mütekellim. Evet, galkaf muakırın unuk. Buradaki galkafa <gülüyor> kafa kelimesinin de ne olduğunu yani boyun boynun arkası olduğunu ifade etmek için kullanılmış. Fenazar <gülüyor> tuleyhi. Dönüp ona baktım. Yani ila buradaki e, niye doğru? ilah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'e doğru baktığını söylüyor. İlahideki bu zamiri Hazreti Peygamber. Ki o gülmekteydi. Halim minat damirin mecur. Yine burada da mecur olan zamirden olan bir hal olduğunu yani e, burada krematikal e, açıdan yani nahi yönünden bir açıklama yapmış oluyor. Yani gülmekte dönüp baktığında baktım ki o gül, gülmekte e, dönüp baktığında o gülüyor idi. Tabi burada daha iki ifadesi gülümsemek değil gülmek. Evet. Fakale ya enes derken de ey çık. yani tasviru enes. Buradaki enes kelimesinin e, küçültülmüş hali yani is, isim olarak. İzheb ve fi rivayet Şimdi burada e, okuduğumuz metin bir e, bildiğiniz gibi Ebu Davud'daki metin Diyor ki e, Azim Abadi ve fi rivayet-i Müslim. Müslim rivayetinde ise Ezehepte Gittin mi? diye şeklinde e, geçtiğini belirtiyor. Seba sinine Eltisa sinine Şekküm bine ravi. Yani bu e, seba veya tisa ifadesinin Rabiden kaynaklandığını belirtmiş oluyor. Ve fi rivayet Müslim. Şimdi Müslim'de geçen rivayette ise 9 yine bir kayrış şek. Yani orada herhangi bir şek ifadesi olmaksızın doğrudan 9 sene ifadesi geçmiş oluyor. Hel la fi'alte. Hel la bi yine nasıl okuyacağınızı şeytan ederseniz. Yani bir teşdidi la'mı lamın teşdidi şeddesiyle manaha iza dahilte al-mazi't-tevbih. Yani burada mazinin iza dahilte al-mazi' Pardon. mazinin başına faalite ifadesi var ya faalite yaptın ella faalite yaptın mı yani yapmadın mı şeklinde gelip geçiyor mazi mazi kelimesinin başına geçtiği zaman e, şu anlama geliyormuş e tevbih azar burada, ala terkil fiili burada fiilin terkiyle alakalı olarak Böyle bir ifadenin başına, bir mağazının başına geçtiği zaman bir uyarı, bir uyarı ya da levm, yani kınama anlamında geldiğini belirtmiş oluyor. Bununla beraber Daniel. Vel mâna, lem yekul Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyin mana şu Lem yekul Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyin Hazreti Peygamber nişeyyin sanatuhu yaptığım bir şeyden dolayı demedi ne demedi lime sana tehu. için yaptın wala şeyin lem esnahu Yapmadın bir şey için de demedi ve kuntum me'muran bihi ıı sizler wala şeyin wala e, şeyin lem esnahu ve kuntum me'muran bihi La sanatuhu bir şeyden dolayı da Emredildiğim halde Emredildiğim halde Niçin yapmadın Diye sormamıştır Garel müziri ve akracehum müslüm Ve fihi Tis usinine min gayri şekkin Müziri demiştir ki Burada Müslim Dokuz sene ifadesini Kullanmıştır Evet. Devam ediyoruz. Adam Tünebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem aşa sinine ifadesi var. Bu tabi bu diğer şeyde. Evet. Adam bu tabi kayma oldu. Bir dakika bir sayfa karışmayayım. Değil mi? Evet, diğer rivayete geçiyoruz şimdi. Bu rivayetle ilgili yapılan şer burada sona erdi. Diğer rivayette şu. Haddesin Abdullah bin Mesleme, Ahberina Süleyman, yani İbn-i Ansabetin An Sabit'in, An Enes'in, Ta'la, sallallahu aleyhi ve sellem, Aşra Sinine, Hence ribayt okuyalım. Bin Medine'ti. Bu ana kulağım. Hazreti Peygamber'e Medine'de 10 yıl e, hizmet ettim. Bu ana kulağım ve ben e, delikanlıydım. Leysa kulle emri kema yeştehil sahibi. Yaptığım her iş, yaptığım her iş kema yeştehil sahibi. Yani sahibimin, efendimin istediği gibi değildi en tabii başka tarihte daha doğrusu başka müsa e, da ekune geçmektedir. en yekune, ya da ekune aleyhi ma kaleli fiha fim kattu yaptığım bir şeyden dolayı evet tekrar baştan alayım. neyse kulle emri kema sahibi yaptığım her iş yaptığım her iş Sahibimin yani efendimin istediği, arzu ettiği gibi değildi ki o en yakıne alehi maqalehi fiha üffün kattı. Yani yapmakta olduğum, yapmakta olduğum yada yaptığım bir şeyden dolayı da bana asla üff demedi. Hemen qaleli lima faal tehaze yine bana demedi. Niçin bunu böyle yaptın? En en lafe altı Niçin bunu böyle yapmadın? Niçin yaptın ya da için yapmadığı şeklinde bana bir şey demedi demişti. Yani Hazreti Peygamber'e Medine'de 10 e, yıldır buradaki rivayette 10 yıl ifadesi geçmekte. Bakınız aşağısını yine dolayısıyla tarifler arasında bir farklılık var. Yani sene itibariyle Hazreti Peygamber'e Medine'de 10 yıl hizmet ettiğini e, ve o süre içerisinde de yaptığı her şeyin Hz. Peygamber'in istediği gibi, arz ettiği gibi olmadığını, yaptığı bir şeytan ve bu süre içerisinde de yap, yapmadığı noktasında da en ufak bir şekilde kendisine bir üf bile demediğini belirtiyor. Aynı zamanda da, hiç bunu böyle yaptığını, için yapmadığı şeklinde bir söz söylemediğini belirttiğini e, en az tengelemci rivayette e, yer almaktadır. Hadam bir Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem'e aşırı sinine ve rivayetini Eee tisal senine manahu enha 9 senen ve şur yani toplamda dokuz küsür, dokuz yıl bir de küsuratı var. İşte belli bir ayı var. Ee, yani anlamı ona tamamlayıcı şekilde olmuş oluyor. Fe sallallahu aleyhi yani ve sellem akama bil medineti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 10 yıl kaldı. Ve kademahu enesün. Enes ona hizmet etti fi esnais senetib ula yani ilk senenin başlayan o birinci senenin başlarından itibarında Hz. Peygamber hizmet etmeye başladı. Ve fi rivayetin ettis nem yoksa bil kesir. Yani rivayete geçen dokuz seneden dokuz sene küsratı hesaba katılmamış oluyor. Ve rivayetil aşır e, sebaha senete kamilete. Burada da ne yapılmış? E, dokuz küsür sene tamamlanmış. Ve kirahı Yani herkese doğrudur. Keza. Kalel nebevi. Yani nebevin dediğine göre e, rivayete geçen dokuz sene ifadesi de doğrudur. On sene ifadesi. Dokuz sene ifadesinin gerekçesi küsüratları kesilmiş. Diğerlerde küsüratlar tamamlanmış oluyor. Yani yuvarlak, ortalama bir hesap yapılmış oluyor. Evet. Leysa kulli emri ey leysa kulli hıdmetin min e, hıdamati elleti yehadentum e, biha ennebiye sallallahu aleyhi ve sellem yani Hazreti Peygamber'e hizmet ettiğim bu e, hizmetlerin bütün hizmetlerin tamamı anlamına geliyor. Buradaki emri ifadesi bu. Kemâyeştehi sahibi sahip kelimesi ennebi sallallahu aleyhi ve sellem eyyekûne yani ey emri aleyhi, <gülüyor> ey ala ma yani istediği arzu ettiği üzere Ey mimma, e, mimma yekun muvafıkan sahibi yani Hazreti Peygamber'in istediği gibi arzu ettiği şekle uygun olması cihetinden arzu ettiği yönde değildi aynı zamanda ve yuriduhu bihi yani Hazreti Peygamber murad etti azettiği şekilde anlamına geliyor. Belki annemin ma yakunu muhalifen. Lima yeştehi sallallahu aleyhi ve sellem ve birakis ondan eee Hazreti Peygamberin istediği arzuttuğunun dışında olan bir şey ortaya çıkmış oluyor. Bununla beraber lem ye'kul fi şeyin mimma fi ittitat hizmetati bu hizmeti müddetince arz ettiği <gülüyor> arz ettiği istediği şekilde ki şeyin muhalefetine rağmen e, ettiği şeyden dolayı da bir şey demiyor. Ke veh ve rahiye ashru senin. Kelimeten huffin kattu. Yani 10 sene boyunca hizmet ettiği süre içerisinde arz ettiği bir şeyin muhalefet etmesine rağmen ettiği şeyden dolayı da Hazreti Peygamber üf kelimesini dahi demedi. Tabi e, geçen haftada bahsetmiştik bu e, gerçekten Hazreti Peygamber'in bu konudaki e, yumuşaklığını ve ahlakın e, en üst seviyede olduğunu dair e, gerçekten güzel bir örnektir. cemil evet. Dolayısıyla bu Hazreti Peygamber'in e, en güzel ahlakının en kemal noktasıdır. 10 sene boyunca düşünün o sene boyunca e, emrettiğiniz ya da söylediğiniz şeylerin hiçbirisini karşınızdaki insan hizmetinizde bulunan insan tam gereği gibi yerine getirmeyecek. Yerine getirmediği zamanlar olacak ve o süre içerisinde siz ona bir kez dahi olsun öftemeyeceksiniz. Elbette bu herkesin yapabileceği bir iş değildir. Evet, Maqaleli fiha yani o ted içerisinde bana demedi. Eee fi müddeti sükmeti ve hiye 10 sen. Rüf galihafız elüf külmün müstaqların min vasfih ke, e, ke kulameti e, zaferi ama yeccih mecraha. Ya e, buradaki rüf kelimesinin e, anlamını belirtiyorlar. Ben buraları geçelim. Evet. Nasıl okunacağına dair Üf, M ifadesi Resulü'nün nimi'nin <Sessizlik> mana ev anlamında burada şu M ifadesi yani M edatının nasıl okunacağına dair şey geçmiş. Ella ifadesi yine e, en la anlamına geliyor. Bunu söylememe gerek yok ve hadis-i sekeyte bu hadisin saati konusunda da sükûret ettiğini belirtmiş oluyor. Evet diğer rivayete geçelim. Şimdi Hazreti Peygamber'in e, yumuşaklığıyla alakalı yani yumuşak huyluluğu ve güzel huyluluğuna dair diğer rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'den nakledilmiştir. Şimdi buraya geçmeden önce şu şeyden de biraz bahsedelim. Tabi burada en fazla dikkatini çekecek olan nokta şu e, bu kısım Avnül Mabud olan kısımdır. Bu e, Eseri takip eden ya da neşedenler de burada aynı zamanda da İbn-i el-Cevziye'nin yapmış olduğu şerhide buraya da ilave etmişlerdir. Yukarıdakinden çok fazla şey gerek yok. Yukarıdaki şeylerden farklı olarak da ifadelerden farklı olarak da bazı ilave bir takım bilgiler yer almış. Mesela burada İbn-i el-Cevziye diyor ki وَغَدْ اَخْرَجَاهُ فِسَّهِهَيْنِ bu hadis en az burada akrafat dedi Buhari ve Müslim sayılarına zikretmiştir Çünkü Emşiyi anne buyurdu sallallahu aleyhi ve sünbülün müjaniyunu kâli zul haşeti. Burada tabi daha böyle farklı bir hadis var. Buradaki şey şu. Yukarıdaki bilgilere sınav Burada Hazret yine enesin Hazreti Peygamberin yanında. Ee, Hazreti Peygamber sırtındaki bir nejan Meccan'a ait olan bir e, şeyde elbiseden bahsediyor. Ve tam o sırada bir Arabi'nin, Bedevi'nin gelip Hazreti Peygamber'in e, elbisesinden çektiğini cebzeten, cebzeten, şedideten Penazartu İlah'a Safhat-ı Atıb'ın Hazreti Peygamber'in o boynunun e, resmen e, kıpkırmızı olduğunu e, ve orada böyle bir çizgi çıktığını e, belirtiyor. Arkadaşlar kusura kalmayın. Şu an birdenbire sesim kesildi. Ve burada da farklı değişik örnekleri burada vermiş İbni Kayın El Celci'ye. Yani Sayhan'da de geçen Hazreti Peygamber'in yumuşaklığına dair, yumuşak dair örnekleri oldukça farklı yerlerden, farklı rivayetlerden aktarmış ki yani sadece rivayetlere, yukarıdaki rivayete bakmayın. Buradaki rivayetlere de bakmak suretiyle ayrıntılı bilgileri öğrenilsin. Mesela, e, leysel şedid bir surati hepinizin bildiği gibi, yani güçlü, kuvvetli olmak demek, e, onu yenen, inne meşşedidin lezi yemliku nefsehu indel gazab. Gazap anundur, yani tam sinirli olacağınız bir zamanda, nefsinize hakim olmak anlamına gelir. Dolayısıyla bu da bir yumuşaklığa, yani bu, bu hepimizin, hepimiz olması gereken bir özelliktir, hususiyettir. E, bu gerçekten, eee, evrensel bir sünnettir. Bunun e, mümkün mertebe yapmamız gerekiyor. Bu işin başka çaresi yok. Bu hepimiz için geçerli olan bir durumdur. Bir, verdiği bir başka örnek yani şu birinci örnekte e, yoldan geçen bir insan, bir bedevinin sırtındaki, e, Hazreti Peygamber'in sırtındaki bir elbiseyi çekip e, çeker, yani hızlı bir şekilde çekip burasını acıtırcasına ve buradan e, boynundan bir iz çıkarsızcaça sert bir şekilde çekmesi karşısında Hazreti Peygamber'in e, en ufak bir şekilde bakınız çekiyor e, Miş'din e, cevezatihi summa gale ya Muhammed nurli e, min malillah izi endeke şu anda Allah'ın sana vermiş olduğu maldan e, bana da ver dediği zaman e, felsefete ileyhi fezahike Hazreti Peygamber Onun bunun karşısında ona ne yapıyor? Gülüyor. Sünme bir atayım. Daha sonra ona atadan yani kadirmeden bir parça veriyor. Bakınız, bunun karşısında bire ne yapıyor? Gülüyor, gülümseyiyor. Bu kolay bir şey değil tabii ki. Buradaki örnekte de herkese vermiş olduğu şey buradaki ifadesiyle. Hazreti peygamberin e, Ya bir işte bana bir şey tavsiye ettiği zaman la taadab. Ferat de temir adam tekrar tekrar sortu mu Hazreti peygamberde işte aynı şekilde la taadab, sinirlenme ifadesini kullanmış oluyor. Yine İmran Suresi'nden gelen bir ise el haya la illa bi hayr. Haya ancak hayır getirir şeklinde bir e, ifadesi var evet yine Enes bin Malik'ten e, nakleden bir e, rivayeti burada örnek verdikten sonra yine Sahi Müslüm'ün Mevvas bin Seman'dan gelen Hazret Peygamber'in e, işte biz bunu işlemiştik zaten el bir vel isim nedir ne değildir bu konula ilgili bir sorusu var onu buraya nakletmiş. Yine Tirmizi'den bir e, rivayeti soruyor. Ekmel'in evet, iman ahsenin hulugan yani e, müminlerin iman yönden en kamil olanı yani kamil olanı en mükemmel olan nedir? Ahlak yönünden en güzel olandır. Şeklinde geçen bir rivayeti burada kaydetmiş oluyor. Yani buradan şunu görüyoruz. İbni Kayımen Cevri yukarıdaki rivayetleri yani yukarıdaki bab konu başlıklarını ve bab başlıklarını e, destekleyici mahiyette diğer tariklerden de e, yani diğer hadis kaynaklarından bol bol örneği verilmiş oluyor. Yani ayrıntılı bilgileri e, yani kelimeden ziyade daha çok e, rivayet noktasından bu rivayetleri destekleyen başka rivayetler de e, vermiş oluyor. Burada güzel ahlak kavramıyla ilgili olarak da güzel ahlakın iki kısmı ayrıldığını, önemli binayen burada ifade ediyorum, güzel ahlakın iki kısmı ayrıldığını, birincisi Allah'la olan münasebet, diğeri, de, diğeri ise insanlarla olan münasebet çerçevesinde yapılması gerektiğini belirtmiş oluyor. Evet, artık bunlar da siz yavaş yavaş okursunuz. Şimdi e, diğer kısmında yani zaten tek bir rivayet kaldı. Onu da ben size havale edeyim. Zaten bir şey kaldı. Sadece şu rivayet var. Bu rivayeti siz e, okunucu yani bu rivayetler aynı zamanda size sorumlu olacaksınız. Evet. E, şimdi Adnan Mağburt'ta ilgili bilgi verdikten sonra da burada gördüğünüz gibi usul itibarıyla yani usul, usul olarak da sadece müellife göre ilgili olan kısımlar zikredilmiş e, ve orada açıklamalar da bulunmuştu. Ama böyle ayrıntısıyla i̇bn Hacer'de aynı de gördüğünüz gibi böyle uzun uzadığı açıklamalar e, söz konusu değil. Evet kısa bir ara verelim. Şöyle 10 dakika ara verelim. Daha sonra e, derse başlarız. Diye devam ederiz.